Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünya'yı Okumak programından hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. 6 Aralık 2022'ye geldik. 2022'nin de artık yavaş yavaş son programlarını kaydediyoruz. Son programlarını sizinle paylaşıyoruz. Bugün, bugün Bir Nur Temel bir tane ile son çıkan kitabı, yeni çıkan kitabı, Bir Çiftçinin Renkleri Doğal Mürekkep Yapımı üzerine konuşacağız. Bir Nur Hanım Açık Radyo Hoş geldiniz. Merhabalar Artaç Bey, hoş bulduk. Bilmiyorum kış mevsimiyle aranız nasıldır? İyice kış geldi son birkaç <gülüyor> haftadır. Vallahi çok iyi. Yaza kıyasla çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Şimdi çok enteresan bir kitap yayınladınız. Bu kitapla ilgili hani birkaç soru soracağım ama önce şuradan başlamak istiyorum. E, boya e, fabrikada üretilip tüplere girdi. E, bu Peki. süreçte bu süreçte e, kimleri ve neleri öldürdü sizce? Tüplere girmesi aslında tabii görsel sanatları özellikle resim alanını tabii çok başka türlü bir ilme kazandırıp besledi. Fakat e, tüplere giren boyayla e, doğal mürekkep yapımını kitabında bahsettiğimiz eski zanaat olan doğal boyama yani keral, keza kumaş boyama ve doğal mürekkep yapımı aslında birbirlerinden beslenir ama farklı alanlar. Yani sentetik sentetik pigmentlerin bulunması ve doğal pigmentlerin aslında geleneksel olarak bir şekilde kaybolmasına sebep olan bu sentetik pigmentler de artan tekstil sektörüne bir şekilde cevap verebilmek adına üretilmiştir. Aslında hiçbir tanesi zanaat ya da görsel sanatları beslemek değildi burada amaç. Fakat zaman içerisinde bu sentetik pigmentler sanatçıların paletlerine de girmeye başladı. E, bu tabii ki e, sanayileşme dönemine denk geliyor ve dolayısıyla da burada e, tüp içerisinde gelen hazır boyalar başlamış oldu. Bu batıda izlenimcilik, empresyonizm dediğimiz akıma sebep oluyor. Dolayısıyla sanatçılar tüp içerisinde olunca boyalar... Oturup atölyede saatlerce pigmentle, ve birbirlerine karıştırarak boya elde etmeden özgürleşmiş oluyorlar. Atölyeden özgürleşmiş oluyorlar. Doğaya çıkıp peyzaj resimlerini doğadayken izleyip aynı şekilde esnamanı boyayabiliyorlar. O yüzden bir nevi evet doğa pigmentlerin tamamen kaybolmasına ve buna bağlı olan bütün zanaatların da aslında unutulmasına sebep oluyor. Ama başka bir taraftan bakarsanız ve özellikle... Batılı resim genelliğinde de çok başka bir ivme kazandırıp belki bugün gördüğümüz birçok görsel sanatlara da aslında zemin hazırlamış oluyor. Şimdi benim sizin kitabınızdan okuduğum kadarıyla öncesinde uh -huh. boya boya elde etmek için insanlar doğaya gidiyorlar. Kökler, evet. yapraklar, çiçekler, tohumlar, kabuklar hepsi boya için birer ham madde. Biraz bu süreci bir de tabii ee, örneğin kitabınızda bir m, öyle renklerden bahsediyorsunuz ki sadece o coğrafyaya ait. Hı hı. Anadolu da bu anlamda zir, zengin. Ee, i̇şte siz birazdan onu da soracağım gezilerinize gittiğiniz zaman da o coğrafyaya göre renkler. Ee, peki bu bilgelik ne alemde? Yani insanlar bunu hala yok halı üretiminde yok mürekkep üretimi kullanıyor mu? Yoksa bu artık iyice unutulup gitti mi? Hiç bunu yapan eden kalmadı mı? Ne durumdayız? Çok kaldığını söyleyemeyiz ama özellikle pandemi döneminde bu çok ilme kazanmış bir alan da oldu. Çünkü işte tam bence yani toplum olarak da dünya genelinde de doğaya döndüğümüz, doğal malzemeleri bir daha tanımaya çalıştığımız bir evreden geçtik ve geçmedi de devam ediyoruz. İklim kriziyle birlikte doğanın ve doğal kaynakların kıymetini başka türlü idrak etmeye başladık. Bütün bunlar aslında son zamanlarda bu kaybolmuşluğa bir cevap üretmemiz lazım, bunları yeniden hatırlamamız lazım getirdi bizi bence. O yüzden birçok yeni markanın da doğduğunu görüyoruz. Doğal boyalarla boyanmış ürünlerin yapıldığı. E, fakat bunun bugün Anadolu'da gerek işte ustadan ya da aileden el değiştirerek ona geçmiş ve hala pratikte uygulayan kişiler var derseniz bunun sayısı çok çok azdır. Çünkü bunlar bu gelenekte unutuldu. Çünkü biz coğrafya olarak da bir meşk kütürünün parçasıyız. Yani çok ciddi bir kayıt alıp da yazılı bir ee, kültür oluşturup ya da bunun bu kayıtların ışığında daha sonra usta çırak ilişkisiyle başka başkalısalar yetiştiren bir kültürden evet. ziyade bu meş kültürüyle daha çok ustayı izleyerek e, yazılı olmadan da sözü olarak jenerasyonlar jenerasyona geçen bilginin tekrarlandığı bir ee, kültürün parçasıyız. Dolayısıyla burada ustaları kaybettikçe biz aslında tarifleri de kaybettik, pratikleri de kaybettik. Tarifleri kaybetmek demek zaten zanaatın büyük miktarda kaybolması demek. Bugün bu bitkiler bu zamanında da bunlar yapıldığında çok daha yaygın olduğunda da Kullanılan bitkiler hala var ama eski miktarda var mı deseniz maalesef yok. Çünkü flora da değişiyor. Ee, ve doğa mürekkep yapımında da bütün doğa boyama geleneğinde de bir üçte birini kullanma adeti vardır. Bu işin edebi adabı gibi de kabul edebilirsiniz. de ki siz doğadan bu bitkiyi aldığınızda bunun üçte ikisini bırakırsınız ki bu flora devam etsin. Önümüzdeki siz gene bu bayar maddeyi aldığınız yerden devamını bulabilin. Ve bu gelenek de devam eder böylelikle. Bu flora bitki de devam eder. Bir zaman içerisinde hem iklim krizinin getirdiği sebeplerden hem de aslında e, gereğinden fazla edilmeye çalışan bir e, topluma elde aslında bunu da kuruttuk. Ama buna hiç yok değil. vardır gerçekten. Ama e, çok e, fazla adetlerde ...olduğunu ya da çok fazla insanın buna hala ilgi duyduğunu ve ürettiğini söyleyemem. Ama canlanmaya başlayan bir alan Eskisine göre çok daha canlı. Bundan beş sene sonra çok daha başka bir yerde olacağınıza ben inanıyorum açıkçası. Şimdi çok güzel. Ben kitabınıza bakıyorum. Mor salkım görüyorum. Biraz Aha. çeviriyorum. İşte gül görüyorum. Şimdi sumağı Aha. gördüm. Mor havuç. avokado Ondan biraz arkaya doğru gideyim Adaça'yı. Peki siz evet. bu tarifleri nasıl öğrendiniz? Deneme yanılma mutlaka gerekiyor Aytaç Bey. Çünkü bir kayıtsızlıktan söz ettik zaten. Dolayısıyla bize de bütün bu 2018'den beri yaptığımız atölyelerde, atölyelerden fotoğraflar paylaştığımızda, aralarda tarifler paylaştığımızda, bu mürekepleri paylaştığımızda gelecek gelen en çok talep, Nasıl yapabilirim tarif var mıydı? Çünkü bir Türkçe yayın yoktu. Buna takabül gelebilecek. Bir de zaten araştırmaya başladığınızda da karşınıza çıkan aslında daha çok doğal boyama dediğimiz kumaş boyama. Yani bu da işte halı ve dokumacılık geleneğini aslında bugüne getirten bir şey. Ama doğal mürekkep başka bir şey. Doğal mürekkep aslında hat sanatının, güzel yazının, edebiyatın, bugün basılı kitap kültürünün de bugüne gelmesine sebebiyet vermiş bir şey. Doğal mürekkepte e, bir doğal boyama için geçerli kumaş boyuyorsanız da mutlaka bir deneme yanılma sürecinizin olması gerekiyor. İstiyorsanız en iyi ustanın öğrencisi olun. E, deneme e, ve yanılma deneme ve başarı ve onun üzerine başka tarifler geliştirme işin çok içkin bir parçası. O yüzden bana, ben bunu nasıl öğrendim dersek de bunu elime geçen bitkilerden acaba ne çıkar diye deneyerek, bazılarında tabii hiçbir zaman istediğimiz sonucu almadığımız da oluyor. Ee, ama deneyerek, not alarak, kayıt tutarak e, ve daha sonra bunda pozitif çıkan sonuçların üzerine biraz daha çalışarak bu, bunları elde etmek mümkün. Bazı şeyler çok geleneksel kullanım kullanılmıştır ve zaten çok da belirgindir mesela sumak gibi. Sumak da geleneksi olarak özellikle halı boyamada yani kumaş boyamada çok kullanılmıştır. Güneyduğu Anadolu'da çok gelişir özellikle o bölgede boyanan yünler ve kumaşlarda çok fazla görülen bir boyar maddedir Sumak. Adaçayı keza öyle de çok kullanılmıştır. Ee, mor havuç zaten e, biliyorsunuz Orta Anadolu özellikle Konya civar bölgesine has bir e, mahsuldür çok da fazla ihracatı yapılır. Bu da zamanında çok fazla kullanılmıştır. Bazı belli başlı boya maddeler var zaten. Ama onların etrafında biraz daha genişletebiliyorsunuz. Mesela mor sakım çok bilinmez. Onun haricinde mesela gül yaprakları mürekkep için daha iyi sonuç verir. Kumaşta çok fazla sonuç vermez. Biraz denemek gerekiyor. Ve bu tabii ki de bir nasıl diyeyim Boşurusuzluğu da hayal kırıklığında içine alan bir süreç. Şimdi çok güzel anlattınız. Teşekkür ediyorum. Ben kitapta bir cümle çok hoşuma gitti. Onu burada paylaşmak istiyorum. Tekstil üzerinde yaşayan ekolojik bilgi birikimidir. Evet. Doğa boyama. Geliyorum. Evet. Yani aklıma ne geldi? İşte bir Kastamonu halısıyla bir Denizli ha. halısı, bir ne bileyim Kars halısı arasında... Demek ki gören gözler için orada bir ekolojik bir derinlik var değil mi? Bu çok güzel bir cümle. Çok. Bu yalnızca ekolojik de aynı zamanda sanat tarihi, Sanat tarihi için. Çünkü bugün biz sanat tarihçileri belli bir objeyi incelerken, bu bir halı da olabilir, bir seramik, yapı da, bir, bir, bir resim de olabilir. Malzemesinden onun nereye ait olduğunun ipucunu çıkartırız. Dolayısıyla halılara baktığımızda da siz. Hangi bitkiyle hangi renk elde edildiğini eğer tıklık edebilirseniz bu bitkinin şimdi artık çok daha geniş bir nasıl diyeyim karışmışlıktan söz ediyoruz zaten her bitki hemen hemen her yerde yetişmeye başladı. Ama vaktiyle bu böyle değildi dolayısıyla aslında o dönem incelediğimizde eski dönem incelediğimizde bitkiler belli bir coğrafik işareti temsil ediyorlardı ve siz renklere göre o halının hangi bölgede dokunduğunu Söyleyebilirdiniz. Ha bu Uşakalısı, ha bu Yozgut. Hani böyle bir, bir ayrım mevcuttu. Şimdi biz aslında bazı sebze meyveleri 12 ay bile yer oldu ki bu da eskiden yoktu. Bu demek olmuyor ki aslında bitkiler sadece artık tek bir yerde yetişir. Ama bu demek olmuyor ki yetişen bitkinin esas kendi has coğrafyasından başka yerde yetiştirdiğinizde aynı derecede potansiyeli alacaksınız. Bu burada böyle bir fark demek oluyor. Yani nasıl ki siz yeşil fasulye işini biz hala yiyebiliyoruz. Aralık, Aralık ayına geldik. Ama aynı tadı alabiliyor musunuz? Domates var Aralık ayında. Ama aynı tadı alabiliyor musunuz? Bu bunun gibi bir şey. Bitki de başka yerlerde yetişiyor. Ama siz renginin haslığını, renginin tam potansiyelini ve alamayabilirsiniz. O yüzden bizim bütün flora kültürümüz şu an için bu şekilde bir değişim geçirmekte. Çok güzel. Şimdi... Azıcık müsaade ederseniz Birnur Hanım, Açık Radyo'nun dinleyicileri için ben bir şarkı seçtim biraz böyle eskilerden. E, çünkü bugün öyle ya da böyle biraz da eskiyi konuşuyoruz. E, bu şarkıya kulak verdikten sonra sizin Bir Çiftçinin Renkleri Doğal Mürekkep Yapımı kitabı üzerine konuşmaya devam edelim. E, evet. Çok sevgili dinleyiciler, The Robbins söylüyor, Down in Mexico. Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, dünyayı okumakta Birnur Temel bir tane ile Bir Çiftçinin Renkleri Doğal Mürekkep Yapımı kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Bir Hanım şimdi doğru mu okuyorum bilmiyorum ama Milk ist değil mi Do evet, doğrudur, doğru? Evet doğru doğru. 17'de kurmuşsunuz. Biraz dinleyicilerimize bu Milk isti anlatır mısınız? Yaptıklarınız gerçekten ben de kitaptan okudum heyecan verici çünkü. Mhm. E, bir sosyal tasarım platformu. Yani biz aslında sanatı kullanarak çeşitli sosyal tasarım projeleri geliştirip uyguluyoruz. Bu yeri geliyor, duvar boyamalar da olabiliyor, yeri geliyor. Paralimpik sporcularımızla engellilik üzerine çalışmalar olabiliyor. Yeri geliyor, tarım işçileriyle toprak alanında çalışmak oluyor. Ama özellikle ee, tarım, tarımda kadınlar, tarım işçileri ve çocuklar bizim hedef aldığımız gruplar oldu. 2017'deki kuruluşumuzdan bu yana. 2018'de bizim bir bizi atölye çalışmamız başladı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler işbirliğiyle Burada hedef aldığımız gruplar çoğunluk uzak köyler. Ee, genellikle profesördük okullarda sadece dört çocuğundan olduğu çok yani uzak bölgelerde ve yaratıcı aktivitelerin dışarıdan müfedat dışı birisinin de gidip başka bir aktivite yapmadığı bölgeler ee, Birleşmiş Milletler'de tabii boyaya ulaşamayan e, gruplardı hedefimiz. Aynı zamanda engellilerle de çok çalıştık. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde mesela bütün engelliler dernekleriyle bir biz de çalışmamız, çalışmamız olmuştu. Çünkü bu doğal mürekkep yakımı hiçbir kimyasal içermediğinde özellikle bağışıklık sistemi çok hassas. Ee, vücudundaki herhangi bir kesikten mikrop kapması çok yüksek ihtimal olup da e, kimyasal içeren boyalarla haşır neşir olmasında tedirgin olan eve beyinler için çok... E, ideal bir malzeme grubu oluşturuyor. Ee, ve tabii ki de çok rahatlıkla dışarı çıkamayan ve doğaylı olamayan çocuklar için de biraz topraktan e, çiftçinin mahsulüyle haşrınaşır olmak da o bağlamda. Ee, biz bunu çok manidar bulmuştuk ve e, hem engeller olmak üzere hem tarım işçileri, uzak köyler böyle bir dizi çalışma başlattık 2018'de ve 2021'de biz bu çalışmaları ki bu 15 şehirde 156 adet etti. 3-4 sene sonunda. Biz bunu kayda almak istedik. Daha doğrusu kitaplaştırmak istedik. Şey, çok özür dilerim. Çünkü, çok özür dilerim. Bir anı gireyim. E, atölye yapıyorsunuz ama burada ne yaptığınızı bir tam anlatır mısınız? Yani bu öğrenci <gülüyor> arkadaşlarla mürekkep yapıp boyama mı yapıyorsunuz? Yani o süreç nasıldır? Evet. E şimdi biz 15 gittik. Burada maksat tabii Türkiye'nin florasını da tanımaktı. Nerede neye düşüyor bilmekti. Dolayısıyla gittiğimiz bölgedeki çiftçilerle işbirliği yapıyorduk. Ve çiftçilerin ee, mahsulleriyle yani o bölgede ne yetişiyorsa onunla çalışıyorduk misasında. Ee, gittiğimiz bölgede biz bu mahsulleri çiftçilerden temin ediyorduk ve daha sonra bazen köy agorası olabilir bu ya da işte herhangi bir e, açık havada bir e, tüp üstünde tencerede e, bu mürekkebi hazırlamak olsun e, olabilir ve biz böyle boyalarımızı çıkarttık daha mürekkeplerimizi çıkarttık ve buradaki maksat şuydu e, şehre gitmek bazen böyle 45 dakika bir saatlik bir yol olan bir köydeyken ve bir boya kiti ekonomik olarak aslında ulaşması hayal bir durumdayken dedik ki siz burada toprağa ve doğaya bu kadar yakınken aslında size çok uzak gözüken boyaya da çok yakınsınız ve üstünde yaşıyorsunuz. Dolayısıyla siz burada ağaçtan düşen, bahar vakti kendiliğinden, huda dediğimiz, kendiliğinden yetişen tarlalarda, bu, bu bitkilerin çiçeklerinden kendi mürekkebinizi, kendi su boyalarınızı elde edebilirsiniz demek ki bizim amacımız. Çünkü dediğim gibi şehir hayatı ve şehirde marketler satın ama büyük kitler boya kitler yani hem pastel boyası var hem bir şeyi var içerisinde su boyası var o su var bu su var bunlar böyle çok ıı, çok özel bir şey gibi olan e, hayatları biz okumaya çalışıyorduk. E, bu yaptığımız berekeplerle de hem orada tariflerine birlikte bakıyorduk. Bizden sonra da tekrarlanabilir olması çok önemli. Çünkü biz tek seferlik bir etkinlik için gitmiyoruz oraya. Etki yaratmak adına gidiyorduk. Dolayısıyla bu atölyelerle birlikte biz e, milli de çok çalıştığımız için Gittiğimiz okullardaki öğretmenlerle de eğitmen eğitimi gibi yapıyorduk. Öğretmenlere de bunu gösteriyorduk. Ee, daha sonra tabii istedik ki biz bunu kitaplaştıralım. Bütün bu tarifleri bu kitaba e, dahil edelim. Türkiye'de nerelere gittik işaret diyelim. Gittiğimiz bölgelerde hangi bitkilerle karşılaştık bunu da yazalım. Ee, ve böyle bir kitapla bunu sadece atölyeye gitmesek de tamamen genel kitlerle de paylaşılabilir hale gelelim istedik. Harika. Gerçekten harika bir proje. Kitabın içinde özellikle Down sendromlu, otizmli, duyma engelli, görme engelli çocuklarla evet. yaptığınız çalışmalar da beni çok etkiledi. Ben kendi adına sizi tebrik ediyorum. Ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Bilmiyorum, bilmiyorum eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum ilgimiz için. Umuyorum yani keyifle incelediğinizi söylediniz. Bu bize en çok mutlu eden şey. Umuyorum herkes de aynı keyfi alır kitabı incelerken. Ben de size çok teşekkür ediyorum Açık Radyo'ya geldiğiniz için. Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları, Açık Dergi içinde yayınlanan dünyayı okumaktan bugünlük bu kadar. Bugün Bir Nur Temel Bir Tane ile Bir Çiftin'in Renkleri Doğal Mürekkep Yapımı kitabını konuştuk. Kitap bu arada görsel açıdan da çok için. Ee, ben Aytaç Timur. Dünyayı okumaktan hepinize esenlikler diyorum. Önümüzdeki programda başka bir kitap, başka bir yazarla görüşünceye kadar hoşçakalın.